Kardeşlerim, muazzaz müminler. Camiler bir şehrin, bir beldenin İslama ait olduğunun mührü mesabesindedir. Camiler müminlerin, Müslümanların karargahıdır. Ve ize yerfe İbrahimul kavâid minel beyti ve İsmail. Camilerin mimarları peygamberlerdir. Wa ahidin aila İbrahim ve İsmail Antahira, Beiti al-Taifin ve al-Gaafin ve al sujud Camilerin hizmetkarı embiadır, evliyadır, Hazreti İbrahimdir, İsmaildir, Aleyhim es Camilerin ilk imamları, müezzinleri, Allahu Ekber diyenleri, ümmetin Müslümanların önünde duranlar, onlar da peygamberlerdir. Onlar camilerde bir nesil Allah'a kul olan, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyen, iman, İslam, pazarlık kabul etmez diyen bir nesil yetiştirdiler. Kale ya ebete feal ma tu'mar seteciduni inshaallah min as-sabirin. kâbe i Muazzama'nın banisi olan, mimarı olan, hizmetkarı olan, imamı olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'e o camide, o mescitte yetişen yavrusuna evladım. Seni Rabbimin yolunda kurban ediyorum ne dersin İsmail? Seni Allah'a, seni kainatın sahibine kurban ediyorum İsmail deyince O camiyi yapan babanın evladı Hazreti İsmail Aleyhisselam O da çalışmıştı Kabe'nin yapımında Orada yetişmiş, Kabe'nin etrafında büyümüştü Babası seni Allah'a kurban ediyorum deyince, Rabbinin emrini yerine getir baba beni Allah'a karşı sabreder bulacaksın dedi. Hazreti Meryem bir kadındı. Annesi onu Beyt-i Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya adamış. Orada yetişmişti. وَسَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ mescid Aksa'da camide büyüyen Hz. Meryem Aleyhisselam Yalnız başına Yahudi'ye, Siyonizme direnen Allah'ın kelimelerini, O'nun dinini, O'nun yolunu müdafaa eden Erkekler otururken meydan yerinde duran Allahu ekber diyen Hazreti Meryem camide büyümüştü. Ve men azlemu mimmen mena'a masacidi'llahi en yuzkara fiha ve sa'a fi kharabihâ. Ulâika mâ kâne lehummen yedhulûha illâ hâifîn. Onlar Allah'ın mescitlerinde onun adını yasaklayacaklar. Oraları harap edecekler. Onlardan daha zalimi yok diyor kainatın sahibi. Esasında kafirler, zalimler, siyonistler, yahudi. onları camiye sadece korkarak girebilirlerdi. Ama müminler, müslümanlar caminin ruhundan, manasından uzaklaşınca Camii sadece namaz kılma yeri görünce, Hazreti Meryem'in, İsmail'in camide yetiştiğini unutan bir ümmet, bir millet. Şimdi ilk kıblegahı, ikinci büyük mabedi, üçüncü haremi olan Mescid-i Aksa'nın Siyonistler, Allah ve Resul düşmanı Yahudi tarafından postallarıyla çintlenmesini mahkum, mağlûb bir halde seyre mecbur oldular Caminin ruhundan uzaklaştık manasından uzaklaştık eğer dönersek Hazreti Meryem'in yalnız başına direnen Meryem'in camide yetiştiğini hatırlayan mü'minler Hazreti İsmail'in camide büyüdüğünü yeniden bir algı bir hayat haline getirebilirsek Peygamber aleyhissalatu vesselam Uhud'a giderken O ordunun içinde cenneti arzulayanlar vardı Uhud tarafında cennetin kokusunu alıyorum ya Rab diyenler vardı Onlar Uhud'a onlar Bedir'e Peygamber aleyhissalatü vesselamın mescidini korumaya, namazı korumaya, Allahu Ekber'in ruhuna sadakat göstermeye gidiyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam camisinde مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ Enes bin Nadir Bedir'e gelememiş, Bedir'e katılamamış ''Ya Rabbi tekrar onlar gelseler'' diye bekleyenler vardı ''Minel mü'minine ricalu musadakû mâ ahadullah aleyh'' ''Onlardan, mü'minlerden öyle kahramanlar vardı ki onlar Allah'a verdikleri söze sadakat gösterdiler Enes bin Nadırları, Musab bin Umeyrleri, Hamzaları, Alileri, Hayber'in Fatihini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem camide, mescidi, nebide yetiştirmiş. Eğer biz camilerimize, mabetlerimize yeniden böyle bakarsak, Camilerinde, fatihleri camilerinde Hüdavendigarları adını Salahaddin koydukları çocuklarını Bu ümmet yeniden hayata hazırlarsa O zaman Allah'ın inayetiyle Sadece Mescid-i Aksa'da değil Kudüs'ün bütün sokaklarında Bu ümmet yeniden Allahu Ekber diyecek camii. Kur'an Hakim'in bize anlattığı ruha, hakikate dünyaya taşıyabilmek. Neden camileri çiğnerler? Çünkü camiler Enesler, camiler Fatihler Salahaddinler, camiler Abdülhamitler yetiştirir. Fakat kardeşlerim, Kur'an Hakim'in sahibi buyuruyor ki, İnnema ya'muru masacidi'llahi men amena billahi ve'l-yevmil-ahir ve akama's-salate ve ata'z-zekate ve lem Camileri kimler yapacak? Camileri kimler imar edecek? Kimler inşa edecek? Innema ya'muru masacidi'llahi men amena billahi ve'l-yevmil-ahir. Allah'a ve ahirete. Pazarlıksız bir şekilde iman edenler onlar camide amele olsunlar. Onlar mimar olsun, onlar hademe, onlar hadim olsunlar. Mimarı Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Kur'an hakime göre caminin hadimi, hizmetkarı da İbrahim Aleyhisselam. O halde camilerde bunlar mimar olsun, bunlar imam, bunlar hadim olsunlar. Wa aqamussalah onlar camileri yapacakların ikinci özelliği Namazı Allah'ın emrettiği gibi kılsınlar Allahu Ekber derken büyük olan Allah'tır Amerika, Rusya, Birleşmiş Milletler, bütün güç merkezleri, ümmetin, mazlumların, biçarelerin kanını emen zalimler, ne kadar madde planında güçlü olsalar da, ya Rabbi denizler tutulduğu zaman sen bize öyle bir iman ilham edersin, öyle bir feraset verirsin ki biz Sultan Fatih oluruz önümüzde akşam seddler yürüdüğü halde denizler tutulunca dağlardan gemileri yürütürüz ya Rabbi derler. ve akama's sala ve ata'z zeka camileri imar edeceklerin üçüncü özelliği ''Onlar iştimai adaleti tesis edecekler, zenginler fukaraya verecekler, onların mahallelerinde, onların şehirlerinde açılar, perişanlar, yetimler, evlerinin kenarında, köşesinde, yalnızlığa terk edilmeyecek.'' ''Velem yehşe illallah.'' ''Camii yapacaklar, imar edeceklerin dördüncü özelliği, sadece Allah'tan korkacaklar.'' Camiler ve sokaklar işgal edildiğinde Minarelerden imamlar ezan-ı Muhammediyeleri okuduğu zaman Camileri imanı İslam'ı müdafaya koşar mısınız? Anneleriniz sizi bugün için doğurdu deyince Abdestlerini alır namazlarını kılarlar Sokağa iner şehadete yürürler Velem yehşe illallah Sadece Allah'tan korkarlar Kardeşlerim Ümmeti İslam camiyi yapan müminlerin bu özelliklerinden uzaklaşınca bu özelliklerin bir kısmını kaybedince şehirlerinde camilerinin mabetlerinin işkallerini yaşlı gözleriyle seyrettiler Hani Çanakkale Muharebesi'ni düşünün Orada bir anne vardı Genelkurmay'ın harp, harp mecmuasında anlattığı bir anne vardı Bilecik istasyonunda hava kararmış Yağmur yağıyor Abdülkadir binbaşı kumandan diyor ki Yağmur yağarken uzakta bir siluet gördüm Emir erime dedim ki bu kadına sor neden burada bekler Evladını Çanakkale'ye gönderdi Evladını bir daha görmek ister mi Emir eri kadına gider Kadın elindeki asa ile kumandana yönelir der ki ben Söğüt'ün Akgün köyünden geliyorum, evet burada evladım var, onu uğurlamaya geldim. Binbaşı emir erini gönderir, oğlu gelir. Abdülkadir kumandan diyor ki, bekliyorum anne yavrusuna nasihat edecek. Evladım savaşırken cephenin önünde bulunma diyecek. Ben bunları beklerken, iki büklüm olan o Anadolu anası, ''Velem yakşa illallah'' Allah'tan başka kimsenin öyünde eğilmeyen o anamız Bir aslan kesilir, aslanın dişisi de aslandır Elini yavrusunun omuzuna koyar der ki evladım Baban şıpkada, dayın dömekede şehit oldu Ağalarının şehadet haberi Çanakkale'den geldi Şimdi seni gönderiyorum eğer Çanakkale cephesinden kaçarsan, geriye dönersen, Camilerimizin minarelerinde ezan-ı Muhammediyeler susar, Camilerimizin kandilleri söner, Çarşaflarımıza, örtülerimize Yunan'ın, kafirin eli uzanırsa, Dokuz ay seni karnında taşıyan annenin sütü sana haram olsun evladım der. Kumandan döndüm o kadına dedim ki ana sizin ailede er olarak kimseler kalmadı mı? Söğüt'ün Akgün köyünden gelen o kadın der ki binbaşıya değil bizim ailede Söğüt'ün Akgün köyü tam elli yıldır köyün mezarlığına gençlerini delikanlıların defnedemiyor onlar cebede Allah ve Resul davasını camilerimizi ezan-ı Muhammediyeyi korumak için şehit oluyorlar. İnne ma ya'muru Allah. Sovyetler camilerimizi çiğnedi. İsrail camilerimizi çiğniyor. Eğer dönersek camileri yapanların o özelliği bizim hayatımıza hakim olursa hani müminler, babalar, anneler Evlerinde yavrularını, çocuklarını yarınlara hazırlarken Onlara mühendis ol, doktor ol diye rol veriyorlar. Eğer onlara şu camileri yapan müminlerin özelliklerine sahip ol, rüküya varan, secdeye varan başın Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmesin evladım, canı veren de alan da Allah'tır derse, mescid de Aksa'da bu ümmet yeniden Allahu Ekber diyecek. Peki camiler işgal edince müminler ne yapacaklar? وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيمُ السَّلَا Onlar evlerini, onlar hanelerini camiye çevirecekler. Hz. Musa aleyhisselam gibi evleri İslam okulu olacak. Evlerinde yavrularını yetiştirecekler. Eğer bu ümmet... Mısır'da Firavun'un zulmü altındayken yasaklanan ibadet hürriyeti elinden alınan, secde etmesine, rükuya varmasına müsaade edilmeyen Hazreti Musa aleyhisselam gibi direnirse, evlerimizde televizyonları kapatıp yavrularımıza, kardeşlerimize Hazreti Kur'an'ı anlatırsak, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın Mescid'de yetiştirdiği Mus'apları Enes'leri anlatırsak Göreceksiniz Allah'ın inayetiyle Kızıldeniz'e Firavun'u ordusuyla boğan yok eden Allah Azze ve Celle Mescid-i Aksa'da Allahu Ekber demeyi yasaklayan İsrail'i Yahudihi Akdeniz'in sularına hak ile yeksan edecektir Gömlecektir. Ya eyyühellezine amenu, aminu billah. Ey iman edenler yeniden iman edin. Allah'a yönelin. Kur'an buyuruyor. Yeniden Müslüman olalım kardeşlerim. Yeniden Rabbimizin Allah'ın kitabında anlattığı gibi Müslüman olmak. Müslümanlar caminin ruh ve manasından uzaklaşınca velem yekşe illallah Allah'tan başkalarından korkunca bu ayetin ruhuna hakikatine ihanet edince işgale uğradılar 583 hicri Selahaddin Eyyubi Hazretleri karargahındalar bir ağlayarak yaralı halde yanına geliyor diyor ki haçlı orduları hacca giden Müslümanların yolunu kestiler kadınlarımızı kirlettiler Ellerimizi şehit ettiler. Öldü diye beni de bıraktılar. Bizi öldürürken diyorlardı ki: "Kulû Muhammedikum en yudâfi'ankum." Söyleyin Muhammed'inize kabrinden kalksın ve sizi kurtarsın. Selahaddin Eyyubi Hazretleri karargahına çekilir. Ağlar ağlar. Sonunda dışarıya çıkar ordusunun önünde. Der ki, Selahaddin canı malı her şeyi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna feda olsun benimle gelir misiniz? 583 Tam 87 yıl Kudüs'te mescid Aksa'da Ezan Muhammediye okunmamıştı. Bir Miraç gecesi Selahaddin Eyyubi Hazretleri O muhteşem muazzam ordusuyla Kudüs'e giriyor. 87 yıl sonra giriyor ve lèm illallah camileri imar eden müminlerin özelliklerine sahip bir orduyla salahaddin eyubi hazretleri mescid aksaya giriyor her taraftan ayetler okunuyor, Fetih Suresi okunuyor. وَكَانَ حَقًا Aleyna nasrul mu'minin diyor müminler. 87 yıl Kudüs sokaklarında çan çalmışlar. Şimdi müminler, askerler, çocuklar, onlar azan-ı okuyorlar, salah okuyorlar. Ya Rabbi biz geldik, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti geldi diyorlar. Mescid-i Aksa'nın mihrabını tuvalet yapmışlar İbn-i Kesir el-Bidaye ve nihayesinde naklediyor Caminin içine domuzları koymuşlar Mescid-i Aksa'nın içine ahır yapmışlar Oraya haçı asmışlar Müslümanlar perişan bir halde 87 yıl sonra Salahaddin Eyyubi geliyor Mihrabı temizliyorlar Camiyi temizliyorlar gül suyuyla yıkıyorlar Ordusunun önünde atının üzerinde kafirleri yere sere sere Allahu Ekber diyerek Kudüs'e giren Salahaddin Eyyubi Küfrün o ordusunu yere seren Salahaddin Askerleriyle beraber camiye girer Onların arasında kafirler önünde eğilir Salahaddin'in Salahaddin Eyyubi Allahu Ekber der secdeye kapanır eğer bugün kafirlerin gücüne aldanan, önlerinde eğilen bir milyar sekiz yüz milyonluk alemi İslam, selahaddin Eyyubi gibi iman edebilirsek, kafirler, zalimler, Telaviv'in eşkıyası bu ümmetin önünde eğilecektir Allah'ın inayetiyle. Allahu Ekber'in ruh ve manasına sadakat göstermek, Muhyiddin El-Kureşi Hazretleri Üzerine siyah cübbesini giyer Nureddin Zengi Hazretleri Mescid-i Aksa fethedilir diye Oraya bir minber yapmıştı Fakat o büyük kumandanın ömrü yetmedi Salahaddin Eyyubi Hazretleri o minberi getirtir mescid Aksa'nın içine Nureddin Zengi Hazretleri'nin ima inşa ettirdiği yaptırdı O minberi koyarlar Müslümanlar avluyu doldurmuşlar. Minber'de Muhyiddin el-Kureşi Hazretleri var. Söze başlarken der ki, fakut عَدَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ En'am suresindeki bu ayeti okur. Zalimlerin kökü kesilmiştir. Kafirlerin kökü kesilmiştir. Mescid-i Aksa'nın kubbesine haçı asanların kökü kesilmiştir Allah'a hamdolsun eğer onun dinine yardım edersek eğer camiyi yapanların özelliklerini hep hayatımızda korursak bundan sonra mescid Aksa'ya dönemeyecekler demişti Muhyiddin el-Kureşi Hazretleri ama biz ümmet yapımıza Abdülhamid'e kardeşliğimize ihanet edince Yahudi tekrar döndü. Şimdi Mescid-i Aksa'da müminler Allah'a ekber diyemiyorlar, namaz kılamıyorlar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Aksa'dan miraca yükselmişti. Namaz, beş vakit namaz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a miraca verilmişti. Yani Mescid-i Aksa'nın semalarında Peygamber Aleyhisselam namazı aldı. Kıblemiz Kabe-i Muazzam'a fakat orada Peygamber aleyhisselam beş vakit namaz emrini aldı ki Namaz kılarken Allahu Ekber derken Beş vakit namaz Mescid Aksa'nın semalarında farz kılmıştı Aksa'yı düşünün Mescid Aksa'yı düşünün Hazreti İbrahim aleyhisselam kabeyi muazamayı Muazzama'yı bina etti Kabe'yi işgal ettiler Allah Resulü aleyhisselam 13 yıl Mekke'de mücadele etti Sonra sekiz yıl Medine'de bir ordu hazırladı, Mekke'nin üzerine gitti, Kabe'yi, o en büyük mescidi kurtardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Beyt-i Makdis'e gitti, orayı özgürleştirdi. Eğer biz Allah Resulü aleyhisselamın yoluna dönersek, onun mescidinde yetiştirdiği enesleri, musabları yeniden bu ümmet yetiştirirse, Allah azze ve celle yeniden bu ümmete Kudüs'ün hürriyetini nasip edecek. Kudüs Allahu ekber diyecek. Kudüs'ün bütün sokaklarında Allahu ekber diyecek. Camileri İslam şehirlerine vurulan bir mühür kabul eder. Camiler yeniden karargahımız olursa Salahaddinlerimiz, adını Müslüman babaların Salahaddin koyduğu çocuklar ruh planında Salahaddin olacak, Hüdavendigâr, Alpasan, Yavuz olacaklar. Camiler başlarımızı almadan küffarın postallarıyla çiğnenmeyecek, çiğnenemez diyecekler.